Ancak sultan Resul Efendimiz bir adım daha atacak ve gidip Hazreti Cüleybib için Ensar'dan birinin kapısını çalacaktı. Kerimen filanı talep ediyorum diyordu. Sevincinden Ensar'ın ayakları yerden kesilmişti. Kapısına kadar gelen Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kızını istiyordu. Hemen elbette ya Resulallah diye mukabelede bulundu. Resulullah durumu tasih etmek zorunda kalmıştı. Döndü ona ve ben onu kendim için istemiyorum dedi. Bu sefer Ensar peki kimin için ya Resulallah diye sordu. Efendimiz bi için buyurdu. Cüleybib'i tanıyordu Ensar ancak o beklediği gibi bir soylu aile geleneğine sahip olmadığı gibi aynı zamanda o güne kadar sıra dışı hareketleriyle bilinen biriydi. Onun için tereddüt geçirdi Ensar ve... Bir de annesiyle istişare edeyim ya Resulullah Diyerek müsaade istedi. Efendimizin de oluruyla birlikte doğruca evine gelen Ensar hanımına yaklaşıp... Resulullah senin kızına talip. Onu istiyor. Dedi. Kadının sevincine diyecek yoktu ve hemen... Bu ne büyük lütuf. Elbette olur. Diye karşılık verdi. Buraya kadar her şey normaldi. Ne zamanki Ensar? Ancak Resulullah kendisi için istemiyor. Onu Cüleybip için istiyor. Dediğinde işler bir anda değişiverdi. Kadın şöyle cevap verdi. Ne? Cüleybip mi dedin? Bula bula Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu mu bulmuş? Halbuki biz onu kimselere vermedik. Hayır. Allah'a yemin olsun ki onu Cüleybip'le nikahlayamazsın. ...bunlar zaten Ensar'ın da beklediği tepkilerdi... ...ve Resulullah'a durumu haber vermek üzere ayağa kalkıp... ...tam kapıdan dışarı çıkmak üzereydi ki... ...içerden... Beni sizden kim istiyor? ...diye bir ses geldi. Bu sesin sahibi... ...Resulullah'ın Hazreti Cüleybib için talep ettiği kızlarından başkası değildi. Döndü ve durumu ona da haber verdiler. Kızlarının mantığı çok farklıydı. Önce onlara şu soruyu sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sizden bir talepte bulunuyor da, siz onu geri çeviriyorsunuz, öyle mi? Zihinlerde şimşek çaktıran bir soruydu bu. Ancak o bununla da yetinmeyecek ve onlara... ...Allah ve Resulü herhangi bir meselede hüküm bildirdikten sonra... ...hiçbir erkek veya kadın müminin o konuda başka bir tercihte bulunma hakları yoktur. Kim Allah'a ve elçisine isyan ederse besbelli bir sapıklığa düşmüş olur. Mealindeki ayeti okuyacak, arkasından da... Şayet o sallallahu aleyhi ve sellem bunu uygun görmüşse... ...bu nikah siz de olur deyin ve beni ona verin. ''Çünkü Allah Celle Celalu asla beni zayi etmeyecektir.'' Diyecekti. Şimdi onlar daha önce bu inceliği düşünemediklerine yanıyorlardı. ''Doğru söylüyorsun.'' ''Doğru söylüyorsun.'' Dediler. Kızları kendilerini irşad etmişti ve fikirlerini anında değiştiren Ensar... ...durumu Allah Resulüne bildirmek için hemen yola çıkacaktı. Huzura gelir gelmez kızını kasteterek... Sizin rıza gösterdiğiniz konuda bizler de razıyız. O sizindir. Dilediğinizle evlendir. Diyordu. Efendiler efendisi de ben bu işten razıyım diyecek ve böylelikle Cüleybibi evlendirecekti. Onun için şöyle dua ediyordu: Allahım, onların üzerine saanak saanak hayır yağdır ve geçimlerini de geniş eyle. Artık Hazreti Cüleybibi. Medine'nin en iffetli insanıydı. 2. Bedir'in üzerinden çok zaman geçmemişti ki bu sefer de Şam taraflarından farklı haberler geliyordu. Duğmetül Cendel denilen mekanda bazı kabileler bir araya gelmeye başlamıştı ve çetelerden müfrezeler kurarak Medine'ye saldırı hazırlıkları içinde bulunuyorlardı. İslam aleyhinde yeni bir kıpırdanma daha söz konusuydu ve bu Medine'yi tehdit ediyordu. Hatta yakınlarından geçen kervanlara saldırıp mallarına el koyuyor ve mallarını yağmalayarak masum insanlara zulmediyorlardı. Hayırlı işlerin ne kadar da muzır manileri vardı. Dahili ve harici bütün huysuz ruhlar peş peşe takılmış, adeta aralarında anlaşmışçasına hayırlı işlerin önüne engel çıkarmaya çalışıyordu. Halbuki İslam insanların insanca yaşayabilecekleri bir zemini vaat ediyor ve bu zemini tehdit eden unsurları toplumdan temizlemeyi hedefliyordu. Bugün çözüm bulunmadığı takdirde yarın önü alınmaz problemleri beraberinde getirir ve daha büyük tahriplere kapı aralanırdı. Onun için her şeye rağmen duhmetül cendele gidilmeli ve mesele yerinde çözülmeliydi. Ancak duhmetül cendel o gün için iki önemli devletten birisi olan Rum diyarına yakın bir bölgede bulunuyordu. Onun için bazı insanlar Resulullah'a gelip de böyle bir yolculuğun Rum Meliki Kayseri tahrik ederek büyük bir tehlike oluşturabileceğini ifade etme lüzumu duymuşlardı. Asayiş ve sulhu temin etmek her şeyden önemliydi. Onun için Efendiler Efendisi sallallahu aleyhi ve sellem, Medine'de Siba İbni Urfuta'yı bırakarak bin kişilik bir orduyla Medine'den yola çıktı. Durumun nezaketine binaen yanına Uzre oğullarından Meskûr adında bir delil almıştı. Zira Meskûr, dar geçitleri ve gizli yolları bilen bir insandı. Aynı zamanda bu yolculukta geceleri yol alıyor, gündüzleri ise dinlenmeyi tercih ediyorlardı. Nihayet kimsenin haberi olmadan... ...bin kişilik ordu... ...Dumetül Cendel denilen yere kadar geldi. Meskûr... Ya Resulallah... ...onların hayvanları şuralarda yayılıyor... ...sen burada bekle... ...ben etrafa bir göz atayım... ...diyerek izin isteyince... ...Efendiler Efendisi sallallahu aleyhi ve sellem... ...olur... ...beklerim... ...buyurdu. Bunun üzerine Meskûr... ...deve ve koyunların izini takip ederek... ...etrafı kolaçan etti... Şer adına bir araya gelen bu insanlar... ...batıya doğru ilerliyorlardı. Hemen gelip mezkur durumu Allah Resulüne bildirdi. Bunun üzerine Efendimiz onların bulunduğu yere doğru hareket etti. Bin kişilik bir ordunun... ...ansızın üzerlerine doğru geldiğini anlar anlamaz... ...kaçışmaya başlayan çete... ...ne yapacağını şaşırmış... Dûmetül Cendel'e çil yavrusu gibi vermişti. Sırra kadem basmışlardı. Daha içlere, hatta arazilerine kadar gidilmişti ama cesaret edip de karşılarına çıkan olmamıştı. Efendiler Efendisi Dûmetül Cendel'de birkaç gün kaldı. Etrafa müfrezeler gönderiyor, etrafı kolaçan edip duruma hakim olmayı hedefliyordu. Her bir cihete giden müfrezeler onların arkada bıraktığı deve sürüleriyle dönüyordu ama ortalıkta çeteden eser yoktu. Sadece Muhammed İbni Meslemen'in gittiği tarafta bir adam araslanmış ve o da yakalanarak huzura getirilmişti. resul i Kibriya hazretleri ona arkadaşlarının nereye gittiklerini sordu. Senin gelip de develerine el koyduğunun haberini alınca hepsi de kaçıp gittiler diyordu adam. Fıtraten temiz birisine benziyordu. Ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de ona... ...İslam'ın güzelliklerini anlatıp imana davet etti. Nihayet o da bu davete icabet ederek Müslüman oldu. İslam'ın ağırlığı hissettirilmiş... ...ve onun üç beş çeteyle tehdit edilemeyeceği Şam cihetinde de gösterilmişti. Daha ilk adımla birlikte aleyhteki oluşumlardan haberdar olunuyor ve yerinde bastırma adına ansızın gelinip müdahale ediliyordu. Bu, daha sonraki çeteleşmeler adına büyük bir korku meydana getirecekti ve Allah Resulü'nün Şam'a beş günlük mesafedeki bu yere kadar bin kişilik bir orduyla sessizce gelmiş olması caydırıcılık açısından oldukça önemliydi. Şimdi maksat hasıl olduğuna göre geri dönme zamanıydı ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de ordusuna hareket emri vererek yeniden Medine'ye yöneldi. Her adımını değerlendiriyordu. Yolda gelirken de Uyeyne İbni Hısn-ı El-Fezari ile anlaşma yaparak bir taşta çok kuş vurmayı hedefleyecekti. Zira bu bir taraftan bölgeyi güvenlik çemberi içine almayı ifade ederken, diğer yandan da bu taraftan gelmesi muhtemel tehlikelere karşı sağlam bir duvar anlamına geliyordu. Uyeyne'nin bulunduğu bölge kuraklıkla karşı karşıya olduğundan... ...Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayvanlarını otlatabilmesi için... ...Medine yakınlarına kadar gelmelerine müsaade edecek... ...ve böylelikle o ve kabilesini İslam'a daha da yakın hale getirecekti. Zaten böyle bir dönemde birileriyle oturup anlaşma yapmak... ...aynı zamanda onların İslam'a daha yakın durmalarını sağlayacak... Ve gittikçe etkinliğini arttıran bu yeni oluşuma olan ilgilerini daha da arttırıp Müslüman olmalarını kolaylaştıracaktı. Bir haber de Mustalik oğullarının bulunduğu yerden geliyordu. Benîm Mustalıkın lideri Haris İbni Ebi Dırar, civarın kabilelerini de işin içine çekerek bir ordu meydana getirmiş, Medine üzerine saldırı hazırlığı yapıyordu. Öncelikle haberin doğru olup olmadığı teyit edilmeliydi ve bunun için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem asabından Büreyde İbni Husaybi görevlendirdi. İstihbarat göreviyle yola çıkan Hazreti Büreyde, ...sözü edilen yere geldiğinde büyük bir kalabalıkla karşılaştı. Kendilerinden emin ve gururlu bir duruşları vardı. Onun gelişini görünce... ...sende kimsin? ...diye tepki verdiler. Endişelenmişlerdi. Ancak Hazreti Bürey’de: de... ...sizlerden birisi. ...diye cevapladı önce. Zira bu görev için tayin edildiğinde o... ...gerektiğinde sözdeki esnekliği kullanma konusunda... ...Resulullah'tan izin istemiş... ...ve o da ümmetin selameti adına ona bu izni vermişti. Ardından şunları sıraladı. Şu adamın üzerine yürümek için bir araya geldiğinizi duyunca... ...ben de çıkıp yanınıza geldim. Şayet bu niyetinizde halisseniz... ...ben de gidip kavmimi ve bana itaat edenleri toplarım... ...hep birlikte tek bir yumruk olarak ona saldırır ve kökünü keseriz. Rahatlamışlardı. Tanımadıkları bir adamdı ama... ...bunun ne önemi olabilirdi ki, aynı düşmanı hedef almış bir adamdan ne zarar gelebilirdi? Onun için, ''Zaten bizler de bunun için bir araya geldik, o zaman elini biraz çabuk tut'' dedi Haris İbn-i İdrar. Maksat anlaşılmıştı. Demek ki Resulullah'a gelen haber doğruydu. Gerçekten de bu adamlar, Medine'ye saldırmak için bir araya gelmiş ve ciddi ciddi savaş hazırlığı yapıyorlardı. Ancak yine de ihtiyatlı davranmak gerekiyordu. Onun için Hazreti Bürey’de: de... Hemen şimdi gidiyorum. Çok geçmeden kavmimden büyük bir grupla birlikte buraya gelirim. Diye seslendi onlara. Sevinmişlerdi. Hiç hesapta yokken bir adam gelmiş... ...ve adamlarını da toplayarak kendilerine gönüllü katılma vaadinde bulunuyordu. Beri tarafta Hazreti Bürey’de de... ...en seri şekilde Medine'nin yolunu tutmuştu... Ve gerçekten de büyük bir grupla üzerlerine gelecek olan müminlere haberin doğruluğunu ulaştıracaktı. Haberi alır almaz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hemen hazırlık emri verdi ve bir çıbanın daha başına ezmek için ordunun toplanmasını istedi. Takvimler hicretin 6. senesinin Şaban ayını gösteriyordu. Derken Allah Resulü, 30'u süvari olmak üzere asabıyla birlikte mustalık oğullarının bulunduğu tarafa yürüdü. Yerine Medine'de Zeyd İbni Harise'yi bırakmıştı. Gidilecek yerin yakınlığı dolayısıyla ve elde edilecek ganimetten pay koparabilmek için münafıklar daha önceki savaşlardan farklı olarak bu ordunun içine katılmışlardı. Allah'a denilen yere geldiğinde mola verilmişti. Bu sırada yanlarına Abdülkaysoğullarından bir adam çıkageldi. Efendiler Efendisi sallallahu aleyhi ve sellem ona ''Kavmin nerede?'' diye sordu. ''Ravhada.'' diye cevapladı adam. Efendimiz tekrar sordu. ''Nereye gidiyorsun?'' ''Başka değil. Sadece sana gelip sana iman etmek.'' Getirdiklerinin hak olduğuna şehadet edip, seninle birlikte düşmana karşı savaşmak istiyordum, dedi adam. Resulullah'ın sevincine diyecek yoktu. Yine mürde bir gönül, Rabbi ile buluşmuş, Allah'a kul olma yoluna girmişti. Dudaklarından hamd dolu şu cümle döküldü. Seni İslam'la şeref yap kılan Allah'a hamd olsun. Adam. Allah için hangi amel daha sevimlidir? diye soruyordu. Elbette bu iş sadece kelime-i tevhidi söylemekle sınırlı olamazdı. Ve bu bahtiyar gönülde diliyle ikrar ettiği bu cümlelerin ardından yapması gerekli olan ilk işin ne olduğunu soruyordu. ''İlk vaktinde kılınan namaz.'' buyurdu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Demek ki imandan sonra en önemli mesele namazdı ve imanı tercih ettikten sonra bir mümin hep namazı kollamalı, vakit girer girmez de onu en kamil manada eda etmeliydi. <Gülüyor> Allah'a semeresi olan sahabeyi de alınarak yeniden yola çıkılmıştı. Karşılarına düşman adına gözcülük yapan bir casus çıkmış ve ashab da yakalayarak onu huzura getirmişti. Resulullah düşman ordularının yerini ve ne türlü teçhizada sahip olduklarını sormuş ancak bir cevap alamamıştı. Onun da Müslüman olmasını istiyordu. Bunun için kendisine İslam'ı anlatıp Allah'a kul olduğunu kabul etmesini istedi. Ancak adamın inadı tutmuştu ve ayağına kadar gelen bu teklifi kabule yanaşmıyordu. Derken müreysi denilen yere kadar gelinmişti ki Medine'ye saldırmak için bir araya gelen düşman ordusu Allah Resulü'nün üzerlerine doğru geldiğinin haberini aldı. Büyük bir telaş içine düşmüşlerdi. Üstelik gözcü olarak gönderdikleri adamları da yakayı ele vermişti. Şakası yoktu. Göz göre göre üzerlerine büyük bir ordu geliyordu ve çok geçmeden savaşı göze alamayan bu kabileler kaçmaya başlamış, Haris'i kendi adamlarıyla birlikte yapayalnız bırakıvermişlerdi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de konaklayıp hemen savaş hazırlıklarına başladı. Çok geçmeden ordu saf düzenine geçmiş ve gelecek emri beklemeye durmuştu. Muhacirlerin sancağına Hazreti Ebu Bekir... Ensarin ise Saad İbni Ubade taşıyordu. Nil Productions sundu. Günaha bulanmış hayatlar, kaybolmuş benlikler, çorak gönüller. Onunla yeniden hayat. Karanlığın ortasında doğan güneş. Çöle inen Nuh, bir rahmet peygamberi. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz...